Kardeşlerim, muazzez müminler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim ile insanların algısına müdahil oldu. Eşya ve hadiseye bakışlarını değiştirdi. Allahu nuru semavati vel arz. Semavatın ve yerin nuru olan Allah-aze ve celle. Kur'an-ı Hakim ile onlara Eşyayı kendi öz kimliğiyle idrak etme imkanını ihsan etti Sallallahu aleyhi ve sellem de mürebbi oldu İnsanları Ceziretü'l-Arap'ta bir dünyadan bir alemden Bir hayattan aldı başka bir aleme başka bir hayata taşıdı İnsanlar vardır bugün Bir makama gelebilmek için aracılar bulurlar Vasıtalar ararlar Oraya geleyim, vali olayım, amir olayım diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencileri Onlara da vazife verecekler Vali atayacaklar Fakat kenara çekiliyorlar Bizi bu ağır yükün altına koymayın diyorlar Hilyetül Evliyada Ebu Nuaym El-İsabede İbni Hacer Usul-u Gâbe'de İbni Esir rivayet ediyor Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hımıs'a vali atayacak. Hımıs'a küçük küf ediyorlar. Sürekli validen şikayetçi oluyor insanlar. Vali dayanmıyor, vali duramıyor orada. Said bin Amir hazretlerini çağırır. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın terbiye ettiği. لِتُخْرِ جَنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَنْ Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a hitaben Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki İnsanları zulümattan, ideolojilerin karanlıklarından, saadete nura sen çıkaracaksın ya Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Kur'an-ı Hakim bunun için sana indirildi Kumandan Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam olacak Onları çıkardılar Şimdi Ömer Radıyallahu Han Bugün üzerinde ondan fazla devlet olan o büyük İslam devletinin başındaki Ömer radıyallahu an, Said bin Amir'i çağırır. Der ki Said, seni Hımız'a vali olarak gönderiyorum. Said bin Amir radıyallahu an, Ömer der, Said'in kaldıramayacağı bir yük bu. Bana yüklemesen yapamam Ömer. Rabbimin huzurunda valiliğin hesabını veremem Ömer. Bir modern dünyaya bakın. Vali olabilmek, amir olabilmek için aracı arayan insanlara bir de Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın iman, fikir ve hareket okulundan mezun olan Said bin Amirler Radıyallahu Anhum. Yapma Ömer diyor. Hazreti Ömer Radıyallahu Anh la asla seni bırakmam. Kalle tumuha bu yükü fi unu ki Ömer'in boynuna koydunuz, Ömer'i halife yaptınız, Ömer'in sırtında Ömer'in boynunda bu kadar yük var Sonra Ömer'i bırakıyorsunuz, peki Ömer bu insanların yüküyle, bu insanların sorumluluğuyla Sen vali olmazsan, o vali olmazsa Ömer Allah Azze ve Celle'ye bu devletin hesabını nasıl verir Said diyor gideceksin Hımıs'a gideceksin. Said bin Amir radıyallahu anh onu Hımıs'a gönderir. İnnel insane khulika helu'a İzâ messehu şerru cezu'a Ve izâ messehu l-khayru illel İnsan tam müsüz bir varlık olarak yaratıldı. Ona izâ messehu şerru cezu'a Eğer bir şer bir hastalık, bir musibet, elem, keder geldiği zaman Sızlanır durur Hayır gelince, zenginlik gelince, makam gelince Vali olunca, amir olunca O zaman ayarı bozulur Her şey benim olsun der Cimrileşir insanlarla paylaşmaz sorumluluğun gereğini yerine getirmez fakat illel musallin namaz kılanlar Allah Teala'nın huzurunda duranlar bunlar yıkılmaz bunlar sarsılmaz bunlar nefislerinin bunlar zalimlerin tağutların karşısında eğilmez başlarını yere düşürmez ayakta dururlar namazın ruhunu hakikatini korurlar illel musallin onlardan birisi say Bin Amir Hazretleri Hımıs'a gelir göreve başlar Aradan şu kadar zaman Geçer Hazreti Ömer Radıyallahu anh Efendimiz Dimeşke Şam'a gidince Hımıs'a da uğrar Hımıs'a gelince insanlar toplanır Gittiği yerde valileri sorardı Sorar onlara keyf vacettum amilenkum valiniz nasıl sait bin amir muhammed aleyhissalatu vesselamın terbiye etti Sayidi size vali olarak gönderdim sait bin amirden razı mısınız diye sorunca derler ki zahit Abid, muttaki bir vali Fakat dört meselede Said'den müştekiyiz derler Dört meselede ondan rahatsızız Nedir diye sorar Ömer radıyallahu anh Said bin Amir vali o da yanında duruyor İnsanlar Hazreti Ömer Efendimiz'e validen müştekiler Diyorlar ki sadece dört konu var Dört meselede rahatsızız Birincisi diyorlar La yahrucu ileyna hatta yete'alen nehâr <gülüyor> kuşluk vakti olunca kadar yanımıza çıkmaz. İstiyoruz ki vali bütün anlarda, bütün zamanlarda yanımızda olsun. Döner Said bin Amire. Said der: "Neden sen de müstekiler? Neden kuşluk vakti olana kadar bunların yanına çıkmıyorsun?" Said başını öne Sonra der ki: "Ömer, burası söyleyecek yer değil. Söylenecek makam değil." ''Ama madem sordun Ömer, madem Said'e hesaba çekiyorsun Ömer, o halde söyleyeyim, evimde hizmetçi yok, sabah kalkıyorum, hamurumu yoğuruyorum, mayalıyorum, bekliyorum, sonra fırına koyuyorum, ekmek haline getiriyorum, ondan sonra evimden çıkıyorum.'' ''Allah Resulü Aleyhisselam terbiye ettiler, kendi işini kendi yaparlardı.'' Asabıyla çıktılar, onlar odun topluyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona siz burada bekleseniz Ya Resulallah demişlerdi ki Aleyyyecemul hatab Ben de odun toplayayım buyurmuşlardı. Said bin Amir radıyallahu anh O da kendi ekmeğini kendi hazırlıyor. Onun için kuşluk vaktine kadar çıkamaz. Kardeşim, okuyacaksın, okula gideceksin. ''Vazifelere seni atayacaklar, senin önünde, eğer arabam olsun, arkada oturayım, kapımı alsınlar.'' ''Kırmızı halıların üzerinde yürüyeyim, giderken sağda solda korumalar olsun, eskortlarla beraber ilerleyeyim diyorsan, o zaman eğer bunlar senin idealin, eğer bunlar senin hayalin, bunlarla meşgul oluyorsan, senin Said bin Amir'in hocası Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba, aidiye sorunun var, vali olursun.'' Amir olursun Bunlar olabilir Bunlar belki koruyacaklar Muhafaza edecekler Fakat bunlar idealin olursa Bunlar hayalin olursa Allah Azze ve Celle Bu ümmetin içerisinden Said bin Amirleri Ömer bin hattapları O halde çıkarmaz kardeşim Der ki Peki ikinci müşteki olduğunuz husus nedir Efendim derler İsteriz ki gece gittiğimiz zaman valimizle görüşelim. Valimize derdimizi, sıkıntımızı arz edelim. Fakat gece kaybolur, göremeyiz. Yasıdan sonra asla onunla beraber olamayız. Geldiği günden beri hali böyledir derler. Döner Said bin Amir'e. Said der, neden bunlar gece gelince... Sana sıkıntılarını, hallerini arz etmek isteyince Neden kapıların kapalı Said bizden böyle mi gördün der Said bin Amir radıyallahu anh Ömer der Yeri değil, mahalli değil Ama madem sordun Madem Said mahkemede hesaba çekiyorsun O halde söyleyeyim İnni cealtu'l-nehâra lehum Ve cealtu'l-leyle lillâhi azze ve celle Gündüzü Allah'ın kullarına tayin ettim Geceyi de Rabbime ayırdım Çünkü Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki İnna rabbeke ya'lemu enneke taqumu adna min sulüseyi leyli ve nısfahu ve sulüsehu Ve taifetum minel lezîne ma'ak Kur'an-ı Hakim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bize anlatırken Rabbin senin gecenin üçte ikisinden azında Yarısında üçte birinde ashabınla beraber iman eden bir grupla gecenin üçte ikisinden azında üçte birinde yarısında ayakta durduğunu sabahlara kadar namaz kıldığını biliyor ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hımızda bir vali var yatsı olur insanlar evlerine çekilirler o da çekilir, kapıyı kapatır, ben geldim ya Rabbi der. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın öğrencisi, Hımız'ın hizmetkarı Said Bin Amir huzurundadır bu gece ya Rabbi der. Her sorar, der ki neden durduramıyorsunuz, niçin engel olamıyorsunuz? Arap Yarımadası'ndan çıkan bu insanlar, bir avuç Muhammed'in öğrencisi nasıl olur da Roma'nın ordularını dağıtırlar, parçalarlar. Derler ki Heraklius, sen bilmiyorsun. Onlar gece sabaha kadar namaz kılarlar. Gündüz de atın üzerinde cihad ederler. Allah'a adanmış hayatları var onların. Kardeşim, işte Said bin Amir. Gündüz tekneye hamurunu koyar, hamurunu mayalar. Gece ruhunu namaza koyar. Gece ruhunu Kur'an'a hakimin içine koyar. Kur'an'la namazla ruhunu mayalar. Eğer gece duruşların varsa, ben geldim ya Rabbi... Derdimi, sıkıntımı, gamımı, kederi sana arıza geldim ya Rabbi. Şam adına, Hımıs adına, Muhammed Mürsiler adına, Doğu Türkistan adına ümmetin azziyetini rapor etmeye geldim ya Rabbi. Gece kalkabiliyorsak, karanlık bir yorgan gibi, örttüğü zaman bütün bir şehri, Orada bir yerde, bir kış gecesinde, yerde, rahlenin başında, minderin üzerinde sıtmayla uyanabiliyorsak, orada uykuya daldıysak, rahlenin başında, seccadenin üzerinde gecelerimiz varsa, işte o zaman Allah Azze ve Celle bu ümmetin içerisinden yeniden Said bin Amir gibi büyük kahramanlar çıkaracak, büyük mürebbiler, büyük valiler çıkaracak. Peki der Ömer radıyallahu anh efendimiz. Üçüncü bahis nedir? Neden müştekisiniz? Ayda bir defa huzurumuza çıkmaz. Yanımıza gelmez. Geceleri göremeyiz. Fakat ayda bir defa da hiç göremeyiz. Hani İslam'da tatil yok. Minel mehdi ile lahdi. Ölene kadar hizmet vardı. Neden ayda bir gün kendini Said bin Amir radıyallahu anh gizler derler. Döner Said'e, Said neden böyle yaparsın? Ömer der, bura söyleyecek yer değil, Riyak karıştırmak istemezdim, Ama madem sordun söyleyeyim, Hıms valisinin bir tane elbisesi var, Hani Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a, Ashab-ı Suffe'den müşteki olmuşlardı, Demişlerdi ki, ya Resulallah bunların üzerleri ter kokuyor. Efendimiz de buyurmuştu ki aleyhissalatu vesselam Eveli küllüküm sevvan Herkesin iki tane elbisesi mi var? Bir tane elbiseleri var bunların. Ömürlerini, hayatlarını Allah ve Resulünün yoluna adadı bunlar. İkinci elbisesi yok bunların buyurmuştu. ''Ayda bir defa ya da 15 günde bir defa yıkıyorum elbisemi, evde kurutuyorum, kuruyana kadar bekliyorum, kuruması bir gün alıyor, onun için dışarıya çıkamıyorum.'' der. ''Peki dördüncü şikayet konusu nedir?'' diye sorar Ömer radıyallahu anh. Derler ki ''Bazen öyle anlar olur. Aramızdadır, bizimle beraberdir. Fakat yüreğinde hafakanlar, kendinden geçer, sanki ölüyor gibi olur.'' bu hallerde bizim işlerimize bakamaz Hz. Ömer radıyallahu anh Efendimiz döner Said der neler olur sana Said bin Amir radıyallahu an, ya Ömer der ey Ömer der büyük Ömer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin siyaset kürsüsünün baş hocası Ömer der radıyallahu an. henüz Müslüman olmamıştım Mekke'deydik bir haber duydum Hubeyb bin Adi radıyallahu an. Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerinden Hubeyb bin Adi, onu Tenim'de şehit edecekler. Mekke'de kadınlar, Mekke'de çocuklar, Mekke'de adamlar, koşsular Tenim'e geldiler. Bedir'in intikamını alacaklar. Hubeyb bin Adi'nin şehadetini seyredecekler. Ben de oradaydım. Ön safa geldim. Henüz delikanlıydım. Kadınlar, çocuklar, adamlar Hubeyb bin Adi'ye saldırıyorlar. Üzeri kan revan olmuştu Hubeyb bin Adi'nin. O halde dedi ki, müsaade ederseniz iki rekat namaz kılayım. Hubeyb bin Adi, onların mızrak darbeleri arasında, kıbleye Kabe-i Muazzama'ya döndü. İki rekat namaz kıldı. Namazdan sonra dediler ki, Hubeyb, Şimdi senin yerinde Muhammed olsa sen de evinde olsan istemez miydin? Döndü onlara dedi ki: "Kubey bin Adir aday an. Vallahi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayağına bir diken batmasına bile yüreğim rıza göstermez. Kalbim rıza göstermez. O an saldırıyorlardı. Öldürün bu adamı diyorlardı. Kadınlar, çocuklar, kılıçlarla, mızraklarla. Hubeyb'in üzerine giderken o ya Muhammed'u diyordu. Ya Allah'u ya Muhammed'u. Yetiş ya Rabbi diyordu ya Muhammed'u diyor. Mekke'den Medine'ye, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a selam veriyordu Efendimiz'e. Şimdi o haller gözümün önüne geliyor. O zaman müşriktim. Hubeyb'in şehadetini seyrettim. Yarın Rabbim bana Hubeyb'i sorarsa, Hubeyb'in şehadetini sorarsa, Hubeyb'in hesabını Allah'a nasıl veririm? Rabbim beni affeder mi? Kardeşlerim, Allah Resulü'nün terbiye ettiği öğrenciler. Onun için buyuruyor ki ''La tesibbu ashabi, ashabıma sövmeyin, sövmeyin Ömer'e, sövmeyin Said'e, sövmeyin Ebubekir'e, Osman Ali'ye, sövmeyin sövemezsiniz.'' Şu canlar şu bedende oldukça Allah'ın inayetiyle Bu eller Ömer'lere, bu Bekir'lere, Ali'lere sövenlerin yakasında olacak Hayır söylemeyecekler Çünkü Kur'an'a bizi onlar götürecek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlar götürecek Bu ümmet yeniden onlarla ayağa kalkacak Kur'an-ı Kerim Hayata nasıl taşınacak? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı, Müslüman genç, Allah Resulü'nün öğrencisi, senin yıldızın kim olacak, kime bakacaksın, kimin ardından gideceksin? Şehadeti, hayatı, cihadı, mücadeleyi, mücahedeyi Ömer'den başka, Said bin Amir'den başka, Ebu Bekir'den Ali'den radıyallahu anh. başka kim sana anlatabilir? En güzel onlar gördüler O gözlerle Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a baktılar Aldılar hayatlarına tatbik ettiler Kardeşlerim Suriye'de kadınlar var Çocuklar kucağında ölür Anneler çocuklarına ekmek bulamazlar Eşlerini kaybettiler, evlerini kaybettiler Şimdi Hamada, Hımızda, Deir Zorda anneler var Yavruları ekmek, yavruları mama bulamadığından dolayı O halde onlara bakan 1 milyar 800 milyonluk Alemi İslam'ın seyrettiği Suriye'de anneler var ''Yavrusuna ekmek bulabilmek için, evden ayrılan, bir ekmek kuyruğuna giren, orada keskin nişancı eşkıya tarafından vurulan analar var, yavrusuna ekmek bulmaya çıkan, dönerken vurulan anneler var.'' Mısır'da, zindanda, Esma'nın arkadaşları, kardeşleri var. Şimdi ben bakıyorsam bu manzaraya ve sen bakıyorsan, eğer içimizde acılar, yüreğimizde ürperdiler yoksa, Said bin Amir gibi o hadiseler, o manzaralar, o analar gözümüzün önünde canlanınca, eğer yerimizden ayağa kalkamıyorsak, içimizde ızdıraplar, acılar yoksa, Ev ev dolaşıp, mahalle mahalle dolaşıp, Suriye'deki mücahidler neye muhtaçsa onlara göndermek için seferber olamıyorsak, o zaman benim de, senin de Said bin Amir'in hocası olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a ittiba sorunumuz var kardeşim. Hubeybe, onun bakışı gibi ümmete bakabilmek, sahabe... Bize kuran Hakim'i anlatacak. Nasıl anlamalıyız? Nasıl o dünyaya girebilmeliyiz? Kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiler. Hayata bakışımıza müdahil oldular. Değiştirdiler. İşte şuradan bakacaksın dediler. Zaman zaman Kur'an'la Hakim'le irtibatımızı kopardılar. Abbasiler zaman kopardılar. Ve fi emvalihi hakku lisaili vel mahrum. İsteyenlerin, istemekten utananların, öyle analar, öyle muhacirler var ki, ellerini bir defa açmamışlar, açamayan kadınlar var. Üç milyon muhacir, onların içinde ekmek diyemeyen kadınlar var. Onların bizim malımızda, aşımızda, ambarımızda hakkı var. Öyle düşünmeli Said bin Amirler, fakat Abbasi Devleti, ''Bu ufuktan mahrum olunca Allah Azze ve Celle onlara Moğolları musallat etti, perişan oldular.'' on binler yüz binlerce insan şehit oldu sadece Bağdat'ta Hulagu tahtını Müslümanların başları üzerine kurdu bu ümmet bir daha ayağa kalkamaz dediler Allah Azze ve Celle gönderdi sonra Ertuğrullar Osman gaziler geldi 6 asır bu millet bu ümmet İslam'a Kur'an'a bayraktarlık yaptı bir asır önce yeniden Kur'an'a hakimle yeniden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle irtibatımızı kopardılar وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَدَلْ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Biz merkez ümmet olacaktık. Biz dünyaya adaleti, biz dünyaya hakikati getirecektik. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın miraçta, Kudüs'e gidip, orada bütün peygamberlere imamlık yapması, artık bundan sonra emir komuta, eğer Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, Kur'an'a ittiba ederse onda olacak. Kur'an'la irtibatımızı kaybedince biz yenildik, biz Kudüs kaybettik, biz alem-i İslam'da mağlup olduk, Yahudi geldi. Şimdi orada İsrail'de kan kusturuyor, çocuklar, kadınlar şehit oluyorlar. وَجْعَلْ لَنَا مِلَّدُنْكَ وَلِيَّا وَجْعَلْ لَنَا مِلَّدُنْكَ نَصِيرًا diyorlar. Katından bize yardımcılar, dostlar gönder diye feryat eden bir ümmet var. Kardeşlerim, eğer biz, Hazreti Ömer gibi, Said bin Amir gibi, Kur'an'a hakimle yeniden irtibatımızı kurabilirsek, Allah Azze Celle aranızdan, içinizden Salahaddinler gönderecek. Kur'an'la irtibatını tesis eden Salahaddinler, erturullar, Hüdavendigarlar getirecek. Yeniden dünyanın farklı köşelerinden, malup olduğumuz noktalardan, Allahu Ekber sesleri yükselecek. وَآخَر۪ينَ minhum لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ başında sahabeyi anlatıyor. Vallazi ba'se fil ummiyina rasulan minhum yetlu alayhim ayatihi ve yuzkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'e Said bin Amir'e, Ebu Bekir'e, Osman'a Ali'ye onlara kitabı, onlara hikmeti öğretti. ve Bir de onlardan başkaları var. Onlar sahabi değiller. Onlar daha sonra gelecekler. Ama onlar da Muhammed Aleyhisselam'a öğrenci olacaklar. Oradaki zamire atfediliyor. Peygamber Aleyhisselam da onlara Kur'an'ı. Peygamber Aleyhisselam onlara sünneti öğretecek. Eğer sen ve ben... Buhari'ye öğrenci olursak, Kur'an'a talebe olursak, Müslüm'e, onun içindeki Muhammed Aleyhisselam'ın buyruklarını dinlersek, o buyrukları hayata taşırsak, orada bir güruh var. Biliyorlar ki, bu ümmet Kur'an okursa, Buhari okursa, Müslüm okursa, oradan yeniden, Ömer'ler çıkaracaklar Said bin Amir'ler çıkaracaklar Selahaddin'ler, Ertuğrul'lar, Osmanlar, Hüdavendigâr'lar çıkaracaklar Onun için Buhari'ye sövenler var Kur'an'a hakime hakaret edenler var, Kur'an'ın vakti geçti diyenler var. Ama sen eğer gecelerini, uykularını, Said bin Amirler gibi feda edersen, Allah Azze ve Celle, Selahaddinlerin yolunu açan, Kudüs yolunu açan, Allah Azze ve Celle senin de yolunu açacak kardeşim. Dön. Wa qarin minhum lamma ...şu kadar bütçeli, hukuk fakülteleri, siyasal bilgiler fakülteleri, Said bin Amir gibi bir vali çıkarabilir mi? Çıkaramazlar. Harvard'dan gelmeyecek, Oxford'dan gelmeyecek. Yine Buhari'den, yine Kur'an'dan, yine Müslim'den, yine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri arasından büyük kahramanlar gelecek. Dön bütün varlığınla... Allah Resulüne dön. Dönüşe engel kimler varsa hesaplaşarak dön. Sahabe gibi hayatını, canını, her şeyini ortaya koyarak dön. Anam da, babam da, canım da yoluna feda olsun diyerek dön. Dönersek Allah'u nuru semavati vel ard. Onlar küfürde ne kadar gayretliyse semavatın ve yerin nuru olan Allah Azze ve Celle de nurunu tamamlamada, İslam'ı dünyaya hakim kılmada o kadar kararlıdır.